Cennetin Çocukları, Children of Heaven, Mehmet Çoğal Bir çift ayakkabının hikayesi, hayatın gerçek değerinden gitgide uzaklaştığımız zaman dilimlerinde belki birkaç küçük ayrıntıda gizli sahip olduklarımızın sırrı. Oysaki ne kadar habersiz yaşamaktayız bize sunulan nimetlerden ve çoğu kez burun kıvırdıklarımıza muhtaç olan kimselerden, Hayatın masal gibi aktığı bir şehirde, filmde bu bir İran şehri olsa da aslında bizim doğup büyüdüğümüz, sokaklarında koştuğumuz memleketimizden çok da farkı yok esasında. Daracık sokakların ortasından akıp giden su kanalları, iç içe hayatların yaşandığı, musluğu dahi olmayan gece kondular onlarca çocuğun coşkusuna ortak olabileceğiniz mahalle arası maçlar, üç çocuğun aynı sırayı paylaştığı öğrencilik yılları. Sadece bunlar değil elbette yaşadığımız hayatı bir gün karşımıza böyle beklenmedik anda çıkaran varoluşumuzu, var olma nedenimizi bizlere sorgulatan, Filmin konusu kısaca kardeşinin tamir olduğu halde aslında hala giyilemeyecek durumda olan ayakkabılarını kaybeden küçük bir çocuğun tekrar bu ayakkabıları alabilmek için hayatını ortaya koyduğu bir mücadele. Ne güzel ki halen insanca hasletlerin takdir görebileceği, hayatın aslında onca karmaşa arasında bazen küçük de olsa mutluluklar bahşedebileceğini, Aklıma gelen birkaç can alıcı sahneden söz etmeden de geçemeyeceğim. Örneğin küçük kızın getirdiği çayı içmeden önce şeker isteyen, önünde çaycılık yaptığı camiye ait kesme şekerleri paketleyen babasına ''Baba bu şekerlerden kullansana'' diyen kızına ''Olur mu kızım bunlar caminin malı, bize güvendiler de teslim ettiler.'' diyebilecek kadar bizden bir film. Hasta annesinin yaptığı çorbayı bir başka hasta yaşlı komşusuna götüren çocuğa sevinsin diye bir avuç kuru yemiş ikram eden ihtiyar amcanın ikramını kabul etmekte tereddüt yaşayacak kadar da hislendiren bir film. Sinema diliyle anlatılan onca şey var ki 88 dakikaya sığdırılmış, her biri aslında birer hikaye, birer hayat emaresi. Hepsini anlatıp da filmin büyüsünü sizlerin de sinema keyfini kaçırmak istemem. Son söz olarak derim ki lütfen kendinize bir güzellik yapın da hayatın bir penceresini açın bu filmi izleyin. Seslendiren Mustafa Birgin Temmuz 2007